Dünyada mı bunun mükafatını verir, ahirette mi verir? Tamamen iş, Hak Subhanahu ve Teala'ya kalır. Buna tevekkül denilmektedir. Çünkü tevekkül, her işin sonucunu sadece Allah Teala'ya havale etmektir.